Arabistan'da kadınlar neden kabristan ziyaretine alınmıyor? Cevaplarsanız sevinirim demişler. Gerek erkekler için gerekse hanımefendiler için İslam dininde kabir ziyaretinde bulunmak sünnettir. Hı hı. Ve her iki cins içinde caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Mek Mekke kabristanını ziyarete giderken sahabeden biriyle karşılıyor. Annemiz diyor, nereye gidiyorsun? Ee, Kabristan'a işte bugün diyoruz ya cennetül mualla, evet. mualla'daki mevtaları ziyarete gidiyorum dedi. de diyor, peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz hanımefendilere kadın ziyaretini yasaklamadı mı? Deyince Ayşe annemiz ona çok güzel bir e, hükmü öğretiyor. Hem de iyi ders ver, evladım diyor. O İslam'ın ilk yıllarındaydı. Niye? Çünkü insanlar naputa tapıyor, daha kabir ziyaratının adabını bilmiyor. Orada sabır yerine dövünme, açma, işte saç baş yolma gibi muhalif, İslam'a muhalif, evet. ilahi rızaya muhalif, kadere, teslimiyete muhalif, onlarca yanlış uygulama meydana geliyordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam da bunun önüne geçmek, İslam ahlakının, ahkamının yerleşmesi, kalplerde rusuh bulmasını sağlayıncaya kadar bu yanlışları önlemek için yasakladı. Daha sonra buyurdu ki, كُنتُنَا اَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ kubur فَزُرُوهَ Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim ama şimdi onu ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz dedi ve kadın erkek herkese serbest bırakıldı diye karşı tarafa izah ediyor. Kardeşimizin kastı cennetül e, bakiye veya muallaya hanımefendiler niye alınmıyordur? Alınmayışların nedeni çok e, erkekler aşırı şekilde izdiham yaptığı için kadın erkek karışımının önüne geçmek içindir. Yasak olduğu için Eyvallah. değildir. Nitekim e, Kuba'da mesela bir mezarlık daha var Medine'de kimse bilmez. Orada hanımefendiler de girip çok rahat bir şekilde dua okuyabiliyorlar, selamlayabiliyor. Bunda herhangi bir mahsur yoktur. Evet. Tek neden yasak olduğu için Tedbir değil. Tedbir amaçlı yani. Kadın erkek karışımı ve orada olabilecek bir takım Sıkıntıların önüne geçmek nedeniyledir. Evet.